Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye 5-7 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Davutepe'deki Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenecek müzik festivalinin tehdit altında olan deniz kaplumbağaları için ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Üreme dönemlerindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarında yapılacak festivalin yer değişikliği için başta yerel yönetimleri ve sanatçıları olmak üzere izleyicilere de duyarlılıklarını gösterme çağrısında bulunuldu. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Mayıs ortası itibariyle Akdeniz kıyılarımızda bulunan yuvalama kumsallarına yumurta bırakmaya başlayan deniz kaplumbağalarının korunması için yerel yönetimlerle birlikte bu alanları kullanan bireylere de gerekli tedbirlerin alınması konusunda büyük sorumluluk düşüyor. Küresel ölçekte tehdit altında olan bu türlerin yuvalama kumsallarında Mersin-Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek konser son derece ciddi ve acil önlem alınması gereken bir durumdur dedi. Change.org'da başlatılan ve festivalin iptalini isteyen kampanyaya da on binlerce imza yağdı ve güzel haber geldi yapılan çağrılarla birlikte. Şirket yetkilileri ve festival menajerleriyle yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenecek olan festival iptal edildi. Kampanya ve çağrılar sonuç verdi. Deniz kaplumbağaları rahat rahat yuvalayabilecekler, yumurtalarını bırakabilecekler. Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 2016 ve 2018'deki kredilere ek olarak Türkiye'ye 500 milyon euro daha ek finansman verilmesi kararını onayladı. Kurumun açıklamasında sürdürülebilir şehirler projesi ilgilenen belediyelerin öncelikli yatırımları için finansmana erişimlerini sağlayarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olarak Türkiye'nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini arttırma yavaşlar deniliyor. Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bültene göre finansman, toplu ulaşım, su dağıtımı, atık yönetimi, enerji verimliliği, itfaiye hizmetleri ve sosyal hizmetler alanındaki belediye yatırımlarında kullanılacak Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Cuame, Türkiye'nin büyüyen şehirleri giderek artan iklim ve afet riskleriyle karşı karşıya, bu risklere karşı gerekli hizmetleri sağlamak ve Türk vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek için, Çok çeşitli altyapı tesislerinin sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde tesis edilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir şehirler projesi için sağlanan bu ek finansman yoluyla Türkiye'nin şehirlerinin sundukları hizmetleri arttırmalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz dedi. Evet bunun bir kredi bir borç olduğunu unutmamak lazım. Bir Gün gazetesi yazarı Direk Yeğen'in haberine göre Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri köyün merasını ve su kuyularının bulunduğu yere açılmak istenen maden ocağına karşı çıkıyor. UNESCO'ya dünya mirası statüsü alması için başvurulan Koramaz Vadisi ve meşhur Gece bağlarının bulunduğu bölgede yer alan Büyük Bülüngüz'de çevre köyler için çok önemli bir su kaynağı bulunuyor. 2012 yılında bölgeye ocak açma girişimleri Büyük Bülüngüz sakinlerinin iptal başvuruları üzerine sonuçsuz kaldı. Büyük Bülüngüz ve civardaki diğer köylerle muhtarları adına ortak açıklama yapan Büyük Bülüngüz muhtarı buraya bir firma geldi. Usulünce uyarmamıza ve sıkıntılarımızı anlatmamıza rağmen biz burada ocak açacağız diyorlar. Civardaki tüm hayvanlar da bu göletten su içiyor. Bu kadar sıkıntılı bir durumu yetkililere anlatsak da kimseyi yanımızda bulamıyoruz. Suya karışan siyanür suyu zehirler, para insan hayatından daha mı önemli dedi? Ocak açılmasına itiraz eden yurttaşların TC kimlik numaralarının jandarma tarafından alınmak istendiğini belirten Çuader, biz köyümüzü savunmayacak mıyız, burada yaşamayacak mıyız, gençlerimiz seralarda gece nöbet tutuyor bir şey yapmasınlar diye. Bu çocukların kılına zarar gelirse bunun vebanı kim ödeyecek? Hayvanların sulandığı yerde hayvanlara zarar vermeden nasıl bir çalışma yapacaksınız? Biz buna karşı duracağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Zaten etrafımızda dört tane ocak var. Bu yapılanlar resmen katliamdır. Büyük bürüngüze ihanettir diye konuştu. Bu karar için yetkili makamlara dilekçelerini veren köylüler madene karşı mücadelelerinde geri adım atmayacaklarını ifade etti. Karadeniz'de kıyıya yakın bölgelerde deniz tabanından çekilen kumun, Kıyı erozyonuna neden olduğu ortaya çıktı. Çekilen kum deniz tabanında çukurlara neden olurken dalgaların etkisiyle sahildeki kumların çukurlukları doldurduğu ve bunun da erozyona neden olduğu ve sahil yolunda çatlaklar oluştuğu anlaşıldı. Uğur Aydın ve Selçuk Başar'ın Deha'da yer alan haberine göre kontrolsüz şekilde kum alınmasının sorunlara neden olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ömer Yüksek 3-5 yıl sonra kıyılarımız kıyı erozyonu tehlikesiyle karşılaşabilir. Biz bu durumdan endişe duyuyoruz dedi. Kıyıya yakın alanlarda denizden kum çeken ve 3 milyon tona kadar taşıma kapasitesi olan kum kosterlerinin Karadeniz kıyılarında erozyona neden olduğu belirlendi. Kum ve çakıl alınan deniz tavanında oluşan çukurların dalgaların etkisiyle sahildeki kumlarla dolduğu belirlendi. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Trabzon-Rize-Artvin yolunun geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için de şimdi karayolları ekipleri harekete geçecek. Ve bir etkinlik hatırlatmasıyla günümüzü kapatalım. 15 Haziran Cumartesi günü. Good for Trust'ın bu sene 3. düzenlediği İyilik Şenliği Şişli Belediyesi'nin destekleriyle Nişantaşı Maçka Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşecek. Sosyal açıdan adil ve doğa dostu üretim yapan üreticilerin